أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعة وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي ۚ قَالُوا أَئِنَّا كَذَّبْنَا بِمَا أُرْسِلْتَ بِهِ ۖ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 el insan hayır istemekten usanmaz fakat kendisine bir kötülük dokununca üzülür ve ümitsizliğe düşer wala in نا من بعد ضرار أمسست له قولا لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي لَيَنصُرَنَّنِي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ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 İyi bilin ki onlar Rablerine kavuşmaktan bir şüphe içindedirler. Yine iyi bilin ki Allah her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. ŞURA SÜRESİ Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 53 ayettir. Adını 38. ayette geçen Şura kelimesinden almıştır. Bu surede, Müslümanların işlerini kendi aralarında bir istişare ile yaptıkları bildirilmektedir. Sure içerisinde, ayrıca kainatta bulunan tevhid delillerine dikkat çekilmekte, kıyamet gününün özelliklerine yer verilmektedir. Bismillahirrahmanirrahim r-Rahmani r-Rahim. Hamim, ainsin, İla ladin min qabilk Allahu Alaziz Alhakim Hamim Ain Sin Ey Muhammed, çok güçlü hüküm ve hikmet sahibi olan Allah, sana da senden öncekilere de böylece vahyeder. Lehuma ma ve ma fil ve hul Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. O çok yücedir, çok büyüktür. Tekâdu's-samawati yetefattar min fawkihinne ve'l-melâiketu yusabbihûne bihamdi rabbihim. وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ Neredeyse gökler onun azametinden ta üstlerinden çatlayacak. Melekler Rablerini hamd ile tesbih ederler. Ve yeryüzünde bulunan kimseler için mağfiret dilerler. İyi bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا اَلَّهُ حَفِيظٌ Allahu hafizun aleyhim ve men enta Allah'tan başka dostlar edinenlere gelince Allah onların üzerinde devamlı bir gözetleyicidir ama sen onların üzerinde bir vekil değilsin وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا لتنذر ام القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه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 eğer Allah dileseydi, bütün insanları bir tek ümmet yapardı. Fakat o, dilediğini rahmetine koyuyor. Zalimler için ne bir dost vardır, ne de bir yardımcıdır.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 İşte benim Rabbim olan Allah budur. Ben yalnız O'na güvendim ve yalnız O'na yöneliyorum. Fâtirus semâvâti ve erd, ca'ala lakum min enfusikum ezvâcen ve minel en'âmi ezvâcen yedraukum fîh.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 لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُقُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ Göklerin ve yerin anahtarları O'na aittir. O, dilediğine rızkı genişletir ve daraltır. Şüphesiz ki O, her şeyi hakkıyla bilir. شرَعَ لَكُم مِنَ الْدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحٌ وَالَّذِي أُوحِي نَاءَ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُّسَى وَعِيْسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهَ Kabr ala müşrikin, ma tedgohum illehi. Allah Allah dinden nuha tavsiye buyurduğu şeyi sizin için de bir hukuk düzeni yaptı. Ey Muhammed! Sana vahyettik. İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya da tavsiye buyurduk ki, dini doğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin. Fakat senin kendilerini davet ettiğin bu düzen müşriklere ağır geldi. Allah, dilediğini kendine seçer ve kendisine yöneleni de doğru yola iletir. Ve إلا من بعد ما جاءهم العلم بضيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم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 ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم ve ömeretle âdil benekim Allah Rabbimiz ve Rabbimlerimizle namazlarımız ve sizleriniz namazlarınızla hujjet benim ve sizlerimiz Allah yeme benim ve sizleriniz Mescid. işte bunun için insanları tevhid'e davet et.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 Dönüş yalnız onadır. وَالَّذ۪ينَ يُحَاجُّونَ فِي اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَسْتُج۪يبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ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 وَمَا يدريك لَعَلَّ السَّاعَةَ قريب. Bu kitabı ve ölçüyü hakla indiren Allah'tır. Ne bilirsin, belki de kıyamet saati yakındır. يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقِّ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 Allah lütfu b-ıbadihi yezık mey yasha, O al-ıqwiy al Allah kullarına çok lütf kardır, dilediğine rızık verir. O çok kuvvetlidir, çok güçlüdür. Men kana yurid harthal aakhirat inazidalehu fi harthi ve men her kim ahiret kazancını isterse, biz onun kazancını arttırırız. Her kim de dünya kazancını isterse, ona da ondan veririz. Ama onun ahirette hiçbir nasibi yoktur. Amlarım şurak, uşurgularımın dini, maalemlerimizden Allah, vallolalarımın kelimesi, Fasıl, kudsiyabine, vallolalarımın, Allah, vallolalarımın, Allah, vallolalarımın, Allah, vallolalarımın, Allah, vallolalarımın, Allah, vallolalarımın, Allah, vallolalarımın, Allah, vallolalarımın,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 قُلْ <Sessizlik> لَا İşte Allah, iman edip salih amel işleyen kullarını bununla müjdeler. Ey Muhammed, de ki, ben bu tebliğe karşı sizden akrabalıkta sevgiden başka hiçbir ücret istemiyorum. Her kim bir iyilik yaparsa, biz onun iyiliğini arttırınız. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, şükrün karşılığını verir. اَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا فَاِنْ يَشَئِ اللّٰهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكْ وَيَمْحُوا اللّٰهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ Yoksa onlar senin hakkında... Allah'a karşı yalan uydurdu mu? diyorlar. Eğer Allah dilerse, senin kalbini mühürler, batılı yok eder ve sözleriyle hakkı gerçekleştirir. Şüphesiz ki, o kalplerde bulunan şeyleri hakkıyla bilir. Kullarının tevbesini kabul eden, Kötülükleri affeden ve sizin yaptıklarınızı bilen O'dur. Allah, iman edip salih amel işleyenlerin tevbesini kabul eder. Onlara lütfundan daha fazlasını verir. Kafirler içinse şiddetli bir azap vardır. وَلَوْ بَسَقَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْ فِي الْأَرْضِ وَلَاكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرِمْ مَا شَاءٌ اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ eğer Allah rızkı kullarına bol bol verseydi, mutlaka yeryüzünde azgınlık ederlerdi. Fakat o dilediğini belli bir ölçüye göre indiriyor. Şüphesiz ki o kullarından haberdardır. Onları hakkıyla görür. وَهُوَ الَّذ۪ي يُنَزِّلُ Wa huval waliyyul İnsanlar ümitlerini kestikten sonra yağmuru indiren ve rahmetini her tarafa yayan odur. Övülmeye layık olan gerçek dost odur. Ve min ayatihi halqu's semawati vel ardı ve ma basa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 Musibetin Başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi ellerinizle kazandıklarınız yüzündendir. Bununla beraber Allah yine de çoğunu affeder. Ve tum kim mu'cizina siz yeryüzünde onu aciz bırakamazsınız sizin Allah'tan başka bir dostunuz ve yardımcınız da yoktur ve min ayatihil jawari fil bahri Denizlerde yüce dağlar gibi gemilerin yürümesi de onun kudretinin delillerindendir. <gülüyor> Eğer o dilerse rüzgarı durdurur da yelkenle giden gemiler denizin üzerinde durak kalırlar. Şüphesiz ki, bunda sabırlı olan ve çok şükreden kimseler için nice ibretler vardır. <gülüyor> Yahutta Allah kazandıkları günahlar yüzünden onları helak eder ve birçoğunu da bağışlar. وَيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِنَّ Ayetlerimiz hakkında mücadele edenler bilsinler ki, kendileri için kaçacak bir yer yoktur. فَمَا اُوْتِيتُمْ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 Büyük günahlardan ve hayasızlıktan kaçınırlar. Onlar öfkelendikleri zamanda kusurları bağışlarlar. <gülüyor> Onlar Rablerinin davetini kabul ederler.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 وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ <الْأُمُور> Her kim de sabreder ve kusuru bağışlarsa, işte bu elbette azmedilecek işlerdendir. وَمَنْ يُضْلِمِ اللّٰهُ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 وَتَرَاهمْ يَعْرِضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَبْكُونَ مِنَ الطَّرْفِ خَشِيّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ sen, onların aşağılıktan dolayı başları öne eğilmiş, göz ucuyla gizli gizli etrafa bakarlarken, ateşe sunulduklarını görürsün. İman edenler de, gerçekten zarara uğrayanlar, hem kendilerini, hem de ailelerini kıyamet günü zarara sokan kimselerdir diyeceklerdir. İyi bilin ki, zalimler devamlı bir azap içerisindedirler. Onların Allah'tan başka kendilerine yardım edecek hiçbir dostları yoktur. Allah kimi saptırırsa artık onun için çıkar bir yol yoktur. İstecibû li rabbikum min qabl an yätiyya yevmün min Allah. Mâ lekum mim mel'en yevma ve mâ min nâkir. Allah tarafından geri çevrilemeyecek kıyamet günü gelmeden önce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 اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا فَرِحَ بِهَا وَاِنْ تُصِبَهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيهِمْ فَاِنَّ الْاِنْسَانَ كَفُورٌ Ey Muhammed! Eğer onlar yüz çevirirlerse bilsinler ki biz seni onların üzerine bir bekçi olarak göndermedik. Sana düşen sadece tebliğdir. Gerçekten biz insana tarafımızdan bir rahmet tattırsak ona sevinir. Ama elleriyle yaptıkları yüzünden kendilerine bir kötülük isabet ederse o zaman görürsün ki insan çok nankördür. Dillahi mulku's sema ve'l ardı ihluku ma şa. Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah'a aittir. O, dilediğini yaratır. Dilediğine kız çocuk, dilediğine de erkek çocuk bahşeder.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 وما كان لبشر أي يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم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 bu sure Mekke devrinde inmiş olup 89 ayettir. Sure içerisinde geçici dünya menfaati, altın, yaldız ve mücevher anlamına gelen zuhruf kelimesiyle ifade edildiği için surede bu adla anılmıştır. Surede Allah'ın insana altın ve mücevherle değil, gönül temizliğiyle değer verdiği anlatılmakta, inkar ve isyana sapanların başına gelecek belalara, musibetlere dikkat çekilmektedir. Bismillahirrahmanirrahim Hamim, ve Kitabü'l-Mübinn. İnna j'alnahu Qur'an Arabiyyal, gellekum taqlulun. Ve innahu fi Kitabı ladeyna li le Aliye Hakim Hamim Apaçık kitaba and olsun ki biz onu iyi canlısınız diye Arapça bir Kur'an yaptık. Gerçekten o bizim nezdimizde bulunan ana kitapta mevcut yüce ve hikmet dolu bir kitaptır. أَفَنَضْرِبُ Siz haddi aşan bir kavim oldunuz diye Kur'an'ı size göndermekten vaz mı geçelim? وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ وَمَا يَعْفِيهِمْ مِنْ نَبِيِّنْ اِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَشَدَّ Biz öncekilere de nice peygamberler göndermiştik. Onlar kendilerine gelen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 işte siz de kabirlerinizden böyle diriltirip çıkarılacaksınız. Vallazi halakal azvaca kulha ve ceale lekum min el fulk ve el en'ama terkabun litastaw ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mete rabbikum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 Siz onların sırtına binip, üzerlerine yerleştiğiniz zaman, Rabbinizin nimetini anarak, bunları bizim hizmetimize veren Allah'ı tenzih ve tesbih ederiz. Yoksa bizim bunlara gücümüz yetmezdi. Gerçekten biz Rabbimize döneceğiz, diyesiniz. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْآ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُورٌ Buna rağmen insanlar Allah'ın kullarından bir kısmını O'nun bir parçası saydılar. Gerçekten de insan apaçık bir nankördür. <gülüyor> Yoksa O yarattıklarından kendisine kızlar edindi de erkek çocukları size mi seçti? Onlardan biri Rahman olan Allah'a isnat ettiği kız çocuğuyla müjdelendiği zaman yüzü simsiyah kesilir de öfkesinden yutkunur durur. أَوَ <tıklı bir yüzyı> Yoksa onlar süs ve zinet içerisinde yetiştirilip de mücadelede erkek gibi kendisini savunmaya açık olmayan kızları mı ona isnat ediyorlar? وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذ۪ينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَانِ اِنَافًا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 قبله فهو به مستمسكون yoksa biz kendilerine bundan önce bir kitap verdik de onlar ona mı sarılıyorlar belqalu inna vajadna aba ana ala ummetin وَإِنَّا <gülüyor> عَلَى Hayır, onlar sadece biz babalarımızı bu din üzerinde bulduk. Biz de onların izinde gidiyoruz dediler. وَكَذَٰلِكَ <gülüyor> مَا نذير إلا قال مترفوها إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمتي وإن على آثارهم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 ''Gerçekten biz sizin tebliğ için gönderildiğini şeyi tanımıyoruz.'' dediler. ''Fenteqamna minhum ''Biz de onlardan intikam aldık. Bak, peygamberleri yalanlayanların sonu nasıl oldu?'' ''Ve li ve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 وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ Kendilerine hak geldiği zaman onlar, bu bir büyüdür, doğrusu biz onu tanımıyoruz dediler. وَقَالُوا لَوْ Azim. Yine onlar, bu Kur'an şu iki şehirden bir büyük adama indirilmeli değil miydi, dediler. Ehum yaqasimuna rahmet rabbik, nehnu qasamla baynehüm. معيشتهم في الحياه الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريه mı taksim ediyorlar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 ناس أمّثا واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من في الضوء ومعارج عليها يظهرون eğer insanlar küfre sapan bir ümmet haline gelmeyecek olsalardı, biz o Rahman olan Allah'ı inkar eden kimselerin evlerine gümüşten tavanlar ve üzerine çıkacakları merdivenler yapardık.